Bosch yaşam için teknoloji. Merhaba. Petrol şirketlerinin Kuzey Kutbunda yeni petrol aramaları yapmasına izin verdiği için bugün Norveç hükümetine karşı eşit görülmemiş bir dava açıldı. Davacı iki örgüt Nature and Youth ve Greenpeace İskandinavya ofisi Norveç'in attığı bu adıma Paris Anlaşması'na Norveç Anayasasının tanımladığı gelecek nesiller için sağlıklı ve güvenli bir çevre hakkını çiğnediğini savunuyor. İki örgüt Greenpeace İskandinavya ofisinden Trodus Glowsen bir yandan uluslararası iklim anlaşmasını imzalayıp diğer yandan da Kuzey Kutbunda petrol aramasına kapı açmak çok tehlikeli ve ikiyüzlü bir tavır. Petrol şirketlerinin Kuzey Kutbunda arama yapmalarına izin vererek Norveç iklim değişikliğini sınırlama yönünde ortaya konan küresel çabayı hiçe sayıyor. Hükümet bu yanlışta ısrar ediyorken biz bunu durdurmak için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz dedi. Davanın talebi Norveç Anayasası'nın 112. maddesine ifade edildiği gibi gelecek nesillerin haklarının anayasal koruma altında tutulmasının sürdürülmesi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki maddelere çok yakın bir maddeyle diyor ki her insan sağlıklı bir ortamda yaşama ve verimliliğiyle çeşitliliğini sürdürülen doğal çevreye sahip olma hakkı vardır. Doğal kaynaklar bu hakkın gelecek nesiller için garanti altında tutulacağı Uzun vadeli ve kapsamlı değerlendirmelere dayanılarak kullanılmalıdır. Devlet bu ilkelerin uygulanması için gerekli adımları atmakla yükümlüdür. Norveç yakında yürürlüğe girecek Paris anlaşmasını imzalayan birkaç ülkeden biri. Bu anlaşmayı imzalayarak Norveç hükümeti emisyon miktarını ciddi şekilde düşürmeyi ve küresel ısınmanın 1,5 santigratla sınırlanması hedefine katkıda bulunmayı taahhüt etmişti. Fakat aynı anda Norveç devlet şirketi Statoil ve diğer petrol şirketlerinin 7 yeni kuyu açmak istedikleri Kuzey Buz Denizi'nin Barents Denizi olarak adlandırılan bölümünde genişletilmiş yeni aramalar yapılmasını sağlayan izinler vermeyi de sürdürdü. Norveçli Nature and Youth Örgütü'nden Ingrid Skjold verse şöyle demiş. Bu davayla Norveç hükümetinin iklim konusunda verdiği sözleri tutması gerektiğini savunuyoruz. Ve hükümete bizim ve gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını koruması yönünde çağrıda bulunmak istiyoruz. Sivil toplumun desteğini arkasına alan ve genç çeviricilerin önderlik ettiği bu dava bilimciler, yerel aktivistler ve toplum önderleri gibi birçok farklı kesim tarafından da destekleniyor. Aynı zamanda bu dava Filipinler'den Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar dünyanın birçok ülkesinde açılan iklim adaleti davaları çerçevesinde de değerlendirilebilir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, NGS projesi için verilen çevresel etki değerlendirmesi yani çet olumlu kararını iptal için açılan davalar kapsamında bilirkişi keşfiyle ilgili pek çok itirazı kulaklarını tıkayan Danıştay, FETÖ yüzünden keşfe tekrarlama kararı aldı. Bir günde yer alan habere göre bilirkişi heyetinden bir ismin 672 sayılı kanun hükmünde kararname ile kamu görevinden ihraç edildiğinin anlaşılması üzerine bilirkişi heyetinde değişikliğe gidilmiş ve keşfin yenilenmesi kararı alındı. Yeni keşif tarihi 5 Aralık. Bir günden Doğu Eroğlu'nun haberine göre 11 Temmuz'da gerçekleştirilen keşiften sonra davacılar, birleştirilmiş dosyaya bakan Danıştay 14. Dairesine itirazda bulunmuş, projenin gerçek etki alanının keşfi yapılmadığından çok daha geniş bir alana yayıldığını söylemiş, bilirkişilerin uygun biçimde yemin etmediğini, Keşif sırasında çekilen görüntülerinde davacılara verilmediğini bildirerek keşfin tekrarlanmasını istemişti. Bu taleplerin hiçbirine kulak asmamış danıştay. 14. dairesi ancak 5 ekip tarihli ara kararıyla keşfin tekrarlanacağına hükmetti. Bilirkişi keşfin yenilenmesi kararının gerekçesi ise 1 Eylül'de resmi gazetede yayınlanan 672 sayılı kanun hükmünde kararname Kamudan ihraç edilenler arasında Akkuyu NGS projesinin iptali için açılan davalar kapsamında oluşturulan bilirkişi heyetinden de bir isim olması bilirkişi heyetinde yer alan jeofizik mühendisi yerine bir başka jeofizik bilirkişisi getirildi ve yeni keşif tarihi 5 Aralık olarak belirlendi. Ve geliyoruz İzmir'in Narlıdere ilçesine Mersin'deki nükleer haberden sonra. Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren usta yazar Yaşar Kemal'in adının verildiği bir rekreasyon alanı vardı. İşte bunun çevresindeki yamaçlar açılış töreni öncesi yeşile boyanmış. Evrenselden Özer Akdemir'in haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Narlıdere Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı alanın önümüzdeki günlerde yapılması planlanan açılış töreni öncesinde alanın çevresinin kazılmış olan yamaçlarının yeşile boyanarak makyaj yapıldı. Haberi var. Narlıdere 2. İnönü Mahallesi'ndeki Beyaz Vadide İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Narlıdere Belediyesi'nin ortaklı yaptığı Yaşar Kemal Kültür Sanat Vadisi rekreasyon alanı 4 Kasım'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılacak. 80 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen projede düğün salonları, kafeteryalar ve çeşitli spor aktiviteleri için de alanlar var. Her iki belediye tarafından prestij projesi olarak adlandırılmış ve toplam 7 milyon liraya mal olacak Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Vadisi. Evet, Açılış törenine hazırlanıyor vati. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi